Erkeğin karısının maaşı üzerinde ne kadar hakkı var diye sormuş izleyicimiz. Bir hanımefendi çalışıyor ve kendi el emeğiyle kazanıyor ise erkeğin bunun üzerinde, bunun maaşı ve kazancı üzerinde hiçbir hakkı yoktur. Evet. Niye? Kim kazanıyor ise malı, harcama yetkisi, tasarruf yetkisi de kazanan kişiye aittir. Ancak bir hanımefendi çalışıp kazanıyor, eşi de buna müsaade etmiş ise İslam alimleri şöyle bir tavsiyede bulunuyor. Diyor ki senin çalışmana, kazanmana ve ev hizmetlerindeki bazı ufak tefek aksaklıklarına veya işte ev hizmetini daha az yapmana göz yumduğundan dolayı %25 gibi bir aile bütçesine katkıda bulunman iyi olur. Geri kalan %75'te ise Tasarruf yetkisi tamamıyla kendisine aittir. İster onu biriktirir, belli bir meblağa ulaştıktan sonra ticaret evet. yapar. İsterse onu e, anasına, babasına, sevdiği insanlara efendim bağış olarak, hibe olarak verir, hediye eder. İsterse de onu kocasına verir. Burada tamamıyla yetki hanımefendinin, kocanın bunda bir yetkisi yok. Ancak ahlaki olarak madem çalışmalı kazanmana müsaade edilmiş, ev hizmetlerinin belirli şeylerinden muaf tutulmuş yüzde 25 gibi bir meblağ ev geçimine, evin ihtiyaçlarının alınmasına katkıda bulunması uygun olur. Evet. Teşekkür ederiz hocam. <gülüyor>